Bugün yine devam ediyoruz. Bugün inşallah dersimiz dalalet üzerine olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu sattıracak yoktur. Kimi de sattırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cennete girecek amel işlemeyi Rabbim bizlere nasil etsin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasil etsin. Evet. Kavram dediğimizde kavramların ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi kardeşler? Allah Azze ve Celle dininde bizlerin öğrenmesini istediği ve üzerinde hassasiyetle durmamızı istediği bazı kelimeler vardır. Sözcükler vardır. Bu sözcüklerin Allah Azze ve Celle bizler tarafından doğru olarak bilinmesini ister. Doğru olarak bilindiği zaman ve doğru olarak kullanılan bu kelimeler insana her zaman ne yapar? Hayat verir. Cümle nedir? Belli bir haber ihtiva eden kelimeler topluluğudur. Bu kelimelerin içinden anlaşılmayan bir tanesinin olması cümlenin getirdiği haberi ne yapar? Havaya çıkarır. Maalesef biz Türk toplumu televizyonda bir şey duyduğumuzda, gazetede bir şey okuduğumuzda veya sağdan soldan bir şey duyduğumuzda hocam bu neydi diye sorarız. Ama dini öğrenirken Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulünün sünnetinde önce laszın beyanı, sonra laszın ettiği mananın beyanı anlatılır. Yani kavramlar dediğimiz bu kelimeler çok çok önemlidir. Onun için Allah Resulü ve Vesselam ashabına dini öğretirken kelimelerin üzerine basmıştır, yani durmuştur. Ayşe annemizin sözlerini hatırlayacak olursanız, onun sözlerini diyor saymak isteyen Teker, peke ne yapardı? Salardı. Bu şunu gösteriyor. Beli konuşuyor, güzel konuşuyor ve konuştuğu şeyler toplumda ne yapılıyordu? Anlaşılıyordu. Anlamadığını hissetleyen an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen o topluluğa anlayacağı bir yerden ne yapıyordu? Örnek veriyordu. Misaller gösteriyordu ve o insanların anlayışını sağlayacak cümleler kuruyordu. Ve bugün ...onumuza mevzu olan kelime... ...dalalet dedik. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...bunu her sohbetine başlarken... ...her nasihatine başlarken... ...her cuma hübdesine başlarken... ...her bayram hübdesine... ...yani bir nasihata, bir nikaha... ...herhangi bir olaya başlarken... ...her zaman söylemiş olduğu... ...sözlerin arasında... ...bu dalalet kelimesi nedir? Var. Çok çok zikrediyor. Ve sürekli gündemde ne yapıyor? Tutuyor. Tutmasının sebebi dalalette olanın hiçbir zaman hayır getirmeyeceği. Ve dalalete düşen insanın da diğer insanlara da dalalete düşmek için, düşürmek için adeta dolu dizgin yarıştığını anlatmak için. Her dalalet nedir? Karanlıktır. Ateştir. Onun için dalalet kelimesini öğretmeyi, hep beraber öğrenmeyi bu afkaya uygun gördüm. İnşallah Rabbim bizlere anlatma. Hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Dalalet veyahut dalar kelimeleri sözlükte kaybolma, telef olma, şaşırma, yanılma gibi anlamlara gelir. Somut olarak çölde seyahat ederken yolunu şaşırmış manasına gelse de asıl anlamı bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan az veya çok ayrılmak sapmak ya da azma manalarına gelir. Bu manadan hareketle dalalet akla, duyulara gerçeğe aykırı ilkeleri benimsemek karşılığında kullanılmaktadır. Ve dalalet her şey zıttıyla bilindiği gibi hidayetin rüşkünde zıttıdır. Yani Allah'ın gösterdiği hidayetin tamamen nedir? Zıttıdır. Tersine hareket etmektir. Kaçken ya da unutarak doğru yoldan ayrılmak demektir ki dalaletim bir başka tanımı olarak şöyle yapabiliriz. Maksada ulaştıran yolu bulamama, iştenen sonuca götürmeyen bir yola girme ya da arz edilen sonuca kazandıran her türlü yoldan ve metottan ayrılma. Şimdi düşünün şurası cennet yolu olsun şurası da cehennem yolu adam burayı güllük gülistanlık görünce, ya bura cennet yolu olsa deyip de bu yanıya gitse varacağı yer cennet mi olur cehennemde? Cennet. cennet orada. Bilinen bir yerde. Ama ben burayı çok seviyorum. ya Güllük gülistanlık dese, şöyle gitse ne yapar? Veyahut da hocalarımızın verdiği şöyle güzel bir örnek var. Adam diyor İzmir'e yola çıkacak ama tutuyor İstanbul arabasına biniyor. Teker her döndüğü mesafede gideceği menzilde ne yapıyor? Fersaf fersaf uzaklaşmış oluyor. İşte dalalete düşen adam da yanlış otobüse, yanlış yola, yanlış metoda girmiş insana denir. Evet. Veyahut da dalalete düşene denir. Dalalet gerçekten kardeşlerim maddi ve görülen bir yoldan şapma olduğu halde daha sonra din ve akıl yolundan sapmak anlamına kullanılmaya başlamıştır. Bu nedenle dalalet daha çok kullanıldığında dinden sapmayı, dalal ise akıl ve sözde ki sapmayı ifade eder. Aynı kökten gelen iddal dalalete düşürme, azdırma. Nudil ise dalalete düşüren, saptıran dal, dalalete düşen, sapan, sapmış anlamlarına gelir. Yani bu bir manasına gittiğimizde bunlarla karşı karşıya ne yaparsınız? gelirsiniz. Demek ki bu, şuraya kadar bakacak olursak hoş bir kelime neymiş? Değil. Şimdi, bu kelime bizim hayatımızda var mı yok mu şimdi? Var, var mı? Hayatta, yani, hayatta var. Hayatta var. var <gülüyor> evet. Dalanette miyiz, hidayette miyiz? Bunun da bir muhasebesini yapmak lazım. Allah'ın emrine veyahut Allah Azze ve Celle'nin bizleri fıtrat üzerine yarattığı halde hakikaten fıtrat üzerine yaşayan insanlar mıyız? Bunun hesabını şöyle kısaca kendi içimizden bir yapmamız gerekir kardeşler. Eğer bunu yapmazsak nasılsa neticede sabire girdiğimizde burada bunların hesabı zaten ne yapılacak? Sorulacak. Allah bizi hidayete erenlerden eylesin. Rabbim hidayetimizi arttırsın. Şimdi gelelim bu kelimenin kelimenin Kur'an'daki geçtiği yerlere. Kur'an'da, hepiniz Kur'an okuduğunuz için bilirsiniz, Hafız kardeşimiz de var. Kur'an'da 200 yerde geçer. Bu balalet kelimesi. Ve hidayetin ve imanın farklılığını. İnkarcıların hidayet karşısındaki durumlarını ifade etmede önemli bir Kur'an kerimidir. Cümlemi tekrarlıyorum. Hidayetin ve imanın karşıtlığını, inkarcıların hidayet karşısındaki durumlarını ifade etmede en önemli bir Kur'an kavramıdır. Allah bu kavramı hakkıyla anlayanlardan meylesin. Evet. Kur'an'da daha çok kardeşlerim küfür ve inkarı kapsayan sapıtlık olarak kullanılır dalalet kelimesi. Ancak Kur'an dalalet kavramını birkaç manada ele alır. Bunlara şöyle kısaca fazla vaktimizi almadan durmak istiyorum. Birincisi idlal şeklinde gelerek saptırma anlamındadır. Yani başkasını saptırma doğru yoldan alıkoyma gerçek yolu kaybettirme manalarına gelir. Mesela Allah Azze ve Celle kitapta bu kelimeyi şeytan hakkında kullanmıştır. Hatırlayacağınız gibi birçok sohbette bu ayetleri zikrediyoruz. Onları muhakkak kuşattıracağım. Onların her tarafından kuşatacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yani her yerinden kuşatıp onları ne yapacağım? Muhakkak saptıracağım. Ama bu noktada Allah subhanahu ve teala ihlaslı kullarına o kadar güveniyor ki senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan nedir? Yok. Hakimiyetin yok. İstediğin kadar saptırmaya ne yap? Çalıştır. Allah bizleri ihlaslı takvarlardan eyleşir. Demek ki insan gafil bulunduğu bir noktada ne yapabilirmiş? Şeytan oradan girerek saptırabilir. Mesela bu saptırma yollarından bir tanesini örnek verecek olan var Bir tane. Nereden saptırabilir? Evet Çangırı Lemşerim. <gülüyor> mesela insan çok sinirlendiğinde mesela iş yerinde arkadaşına herhangi bir şey söyleyerek onu üzerek başka yola saptırmasına sebep olabilirsin. İlişki bozabilirsin. İlişki bozabilirsin. O da kötü bir yani insanı e, felanetle evet. süren bir söz olabilirdi. Kibir, Gadad, Enaniyet, bunlar ne yapar? Bu noktalara geldi mi İblis Or'dan hemen ne yapar? Girer. Mesela Farın düşünün Musa yakınıydı. Onunla tanışan birisiydi ama Farın zenginliğini ön plana getirerek ne yaptı? Büyüklendi. Dettebe içine girdi. Şeytan hemen oradan yakaladı. Onu ne yaptı? Sattırdı. Hatta o malı mülkü ve tanıdıkları da ona hiçbir sayıda ne yapmadı? Vermedi. Demek ki dalalete düşmenin dalalet kelimesinin bir yansıması da neymiş? Sattırma anlamında. Evet. Yine kardeşlerim sattırma manasına daha tepede örnek verecek olursak Allah Azze ve Celle bunu örnek veriyor. Nasıl örnek veriyor? Ben şu ilahımız değil miyim? Belki yaşamış olduğumuz şu topraklarda bu kadar zulüm yok. Bunu anlayamayabiliyoruz. Yani çok çok bir baskı yok. Olsa da fazla bir hissettirme yok. Yine tağut tağut ama öyle yerler var ki mesela daha önce şu an birçok halk sokağa çıkarak devlet başkanlarının kaçmasına sebep olduğu ülkelerin birinde çarşaflı bir kadını şu anda kaçan devrik başkan Güya çarşaflı kadının çarşafını çıkararak şakallının sakalından tutarak tekmeliyordu. Bunu basımı da yayınlıyordu. Televizyonu görseli de yayınlıyordu. Yani öyle yerler var ki hala yaşamış olduğumuz ülkede biraz önce yine gelirken gazetelerde baktım. Endonezya tarafının biraz üst tarafında Müslüman avı var şu an. Sırf Müslüman oldukları için insanları gördükleri yerde hayvan boğazlar gibi hayvan boğaz diyorlar. Sebebi de oraya yeni bir sistem getiriliyor. Yeni sistemde okuma, giyim, huşan, gençliğin eğitimi farklı bir sistem. Müslümanlar da diyor ki biz Müslümanız, biz bunu istemiyoruz. Siz bunu istemiyorsunuz diyerek, niye istemiyorsunuz diyerek o insanlara e, üzerlerine giderek çok rahatlıkla zülüm ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. İşte Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, burada firavın ne yapıyor? İşte ben siz ilahınızım. Siz bana danışmadan nasıl iman edersiniz diyerek ne yapıyor? Burada firavunun zülmünü gündeme getiriyor. Aleykümselam alım. Hoş geldin. Ve firavunun kıssasını genişçe şöyle düşünecek olursanız, orada firavunun zulmünü çok iyi bilen, onun hilesini bilen ve daha önce şiirbaz olup da hidayete erenler, sen bize ne dersen de, biz yine de hak bildiğimiz yolda ne yapmayacağız? Dönmeyeceğiz. Allah bizi böyle ihlaslardan eylesin. Yani bir zenginlikten çaptırdığı gibi bu örnekler Kur'an'da çok, bir de zalimle sırf can mal, namus, yaşama hürriyetlerinden alınarak da saptırma yoluna ne yapılabilir? Gidilebilir. veya Allah o günlere bizleri eriştirmesin. Beccal'ın nesinden bizleri korusun. Beccal'ın olduğu bir ortamda hiçbir şey olmayacak zaten. Alimler onun Beccal olduğunu bildiği anda gidip tabi olacaklardı. Düşünün alimler bile ona tabi olabilecekse fitne ayıfa çıkmış demektir ki Fakf, altlara, hepsi birbirine ne yapıyor? Giriyor ve zulüm hak safhaya geliyor. Ve hatta bir günü onun diyor, bir ay gibi, bir yıl gibi, bir hafta gibi olacak Yani düşünün birçok alimler bu konuda değişik yorumlar yapmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Düşünün şimdi zulmün olduğu bir günü düşünün. O gün bitmek bilir mi arkadaşlar? Ne? Nasıl çok güzel bir hava oluyor, bir şey oluyor, İnsana günün bitmesini istemediği gibi ama hastalığınızı düşünün, bir geceyi düşünün, sabahı ne yapamıyorsunuz? Yapamıyorsunuz o bir dakika sanki size bir yıl gibi oluyor. Çile işkence dönemi de böyledir arkadaşlar. İşte dalaletin Kur'an'daki anlamlarından bir tanesi neymiş? Saptırma manasındaymış. Bir tanesi de Kur'an'da şaşırma anlamında kullanılıyor kardeşlerim. Allah bizleri şaşırtmasın. Hı. Bu anlam inançsızlar hakkında kullanıldığı gibi peygamberler hakkında da kullanılmıştır. Seni şaşırmış bulup da yol göstermedik mi? Duha suresinin 7. ayetince. Bu ayette peygamberimizin peygamberlikten önceki durumuna işaret edilmiş. Vallahi Resulün selatu vesselam o zaman ilahi vahiden habersizdi ve peygamberlik görevinde ne yapmıyordu bilmiyordu Ve peygamberimizin yaptığı tebliğ ile hiçbir zaman yanılmadığını, sapmadığını söylemektedir. Necim 2'de. Ve o sana gelen nedir? Sadece bizim vahyettiğimiz bir vahiydir demiştir. Demek ki bir anlamı da dal veya dalaletin şaşırma manasındadır. İnsan Hak yolda bazen yolunu şaşırabilir mi? Bazı insanlar var. Şimdi davetlerinde ağlayarak, sızlıyorlar. Şöyle oldu, hı, böyle oldu. Millet de onlarla birlikte ağlayarak, sızlıyorlar. Belli bir döneme getiriyorlar. Ama aynı topluluğu bir dört yol ağzına getirdiğin zaman orada ne yapıyor? Yığılıp kalıyorlar. Şimdi bu tarafa mı gidecek? Bu tarafa mı gidecek? Bu tarafa mı gidecek? Bu tarafa mı gidecek? Ee, şaşırma, e, yoldan çıkma bazen e, insanın hissiyata büyük önem vermesinden de kaynaklanabilir. Hislerinde aşırı gitmesi onun düz yolda bile ayağının ne yapmasına kaymasına sebep olur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostlukta ve düşmanlıkta vasat olmayı, ölçülü olmayı ne yapmıştır bizlere tavsiye etmiştir. Yine delalet kelimesine baktığımızda kardeşlerim Kur'an'da boşa çıkarmak anlamındadır. Şu ayette olduğu gibi dediler ki biz yerde yok olup gittikten sonra gerçekten biz mi tekrar yaratılacağız? Hayır olmaz Rabbına kavuşmayı inkar edenlerdir. Burada da geçen dalal kelimesi yok olup gitme, kaybolma anlamında ve Allah'a iman etmeyen üstelik de insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan insanlara kullanılan kelimedir. Bu da bütün onların yaptığı ameller ne yapacakmış? Boşa çıkacakmış. Galalet aslında bir sapmadır, yitip kaybolmadır, bir helaf olmadır diyor Nuh 14. ayette. Evet. Hatta bazen e, kafirlerin çok hayırsever çok çok hayır işlerinde yarıştıklarını görürsünüz. Var mı gören? Evet, var. evet. Allah Azze ve Celle yüksek yüksek dağların diyor tepesine esen rüzgar yağan dolu nasıl diyor cız çıbuldak bırakıyorsa o kafirlerin yapmış olduğu ameli de Allah ne yapacak? Böylece boşa çıkaracak. Yani idlaslı olmayan, Allah için yapılmayan hiçbir ameli Allah Azze ve Celle ne atmıyor? Kabul etmiyor kardeşler. Onun için bir manası da neymiş? Boşa çıkarma. Evet. Dördüncüsü arap anlamında kullanılmıştır. Kur'an cehennemlikleri dalal içinde olmakla tarif etmektedir ki bu da onlara tattırılan azaptan başkası değildir. Onlar dünyadayken akışı ne yaptılar? İklar ettiler. Hatta kabir azabıyla alakalı veyahut kabir sorgusuyla alakalı sorulara girecek olursanız dünyada e, dalalet içinde yaşayanlara Rabb'ın kim? Dinin Dinin ne? Sana gelen elçi kim? Kitabın nedir sorularında o ne yapacak? Dalalet Dünya Dünyadakiler bir şey diyordu ama neydi ki be be be diyecek, dili ne yapmayacak? Dönmeyecek. Hani toplum içinde bir şey anlatırken şu hep öyle ya düğünlerde, seyranlarda veya evlerde hemen lafa karışıp da sanki o işi biliyormuş gibi seni sokturmaya çalışan Hakkın önüne geçmeye çalışan insanlar var ya, orada dilleri ne yapmayacak? Dolanmayacak. Çünkü artık dünyada konuştukları onlar için yeterli denecek. Ve orada hak ettikleri azabı görecekler. Daha bu kabirdeki hani, avans mı derler? O onun ilk avansı. Cehennemde ise inkar ettiklerinin karşılığını orada ne yapacak? Görecekler. Size bir elçi gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Yalanladık işte. O yalanladığımız ateşi ne yapın? Tadın denecek diyor. Beşincisi ise hüsran anlamında kullanılmıştır. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Hüsrana uğrayanlardan eylemesin kardeşlerimizleri. Tarih boyunca İslam'a ve onu tebliğ edenlere karşı hile ve tuzaklar hep boşa çıkmıştır. Bu tuzakların sahipleri Yaptıklarının karşılığında hüsrana uğramışlardır. Kur'an bunu bir yerde balal kelimesiyle ifade etmiş ve mümin cülübeste bunun hüsran anlamında geçtiğini bildirmiştir. Düşünün, mesela bir Ashab-ı Ufdut'u ele alın. Hatırlıyor musunuz bu kısrayı? Delikanlı ne yaptıysa oranın firavunu kendisi ne yapamıyor? Öldüremiyor. Ama en sonunda çocuk ona öyle bir tuzak kuruyor ki Allah'ın tuzağı, tuzakları nedir? En hayırlisidir. Beni diyor, halkı topla bir ağaca as ve benim yayımla, benim sadığından bir o ok halk ve bu çocuğun Rabbinin adıyla diye ne çek diyor. o oh diyor kurtulma yoluna kadar güzelmiş ve ne yapıyor? Güya o çocuktan ve tevhid davetinden kurtulacak. Ama attığı okla her taraftan insanların bu çocuğun Rabbunun adıyla sesleri ne yapıyor? veriyor. Güya tevhid sesini, davet sesini susturmaya çalışan firavun ne yapıyor? İsran'a uğruyor ve derin derin ateşler yakarak o inananları, iman edenleri susturmaya çalışıyor. Ama başarılı olabiliyor mu? Yok. Hatta Anlatılan kıssalardan birinde bu vakayla melekalı kadının birisi atlamaya ne yapıyor? Tereddüt ediyor. Emcikteki çocuk atla ana atla. Ahiretteki ateş bundan nedir? Daha yalın diyerek annesinin tereddütünün gitmesine sebep oluyor. Allah galalete düşenlerden eylemesin. Israna uğrayanlardan eylemesin diyor kardeşlerim. Yine Kur'an'da yanılma anlamında kullanılıyor. Bakın bu da Yusuf aleyhisselam alakalı gelen kıssıya baktığımızda Yusuf'un kokusunu burnunda tüter buluyorum diyen Yakub'a oğulları Allah adına hayret sen hala geçmiştekinin yanılgıdasın, yanılgısındasın diyerek Yusuf'u çok seven babasına karşı da benzer bir yanılgıda olmakla kuslama yapılıyor. Her iki ayette de dalal kelimesi geçse de burada yanılgı anlamına gelmektedir, hata anlamında gelmektedir. Yine yedinci manası ise Kuranda sapkınlık anlamında, yani akli sapmalar hakkında kullanılmaktadır ki dini olarak sapmayı ifade ediyorken dalal daha çok şaşırmayı, sapıtmayı, hak yoldan çıkmayı dallin olmayı yani sapıtanlar şaşırmış anlamında kullanılan dallin olmayı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Ve Allah Azze ve Celle kitabında bu kelimeyi şöyle bizlere izah ediyor. Kim imanı küfre değiştirirse artık o dalalete düşmüş, doğru yolu sapıtmış olur. Yani imanı küfre tercih eden ne olmuş? Dalav, dalalete düşmüş Farklı yoldan ne yapmış? sapmış olur. İster mümin olsun, ister inkarcı olsun Allah'ın ve Resul'ün emirlerine karşı gelen dalalete düşmüştür ve şapıklığa girmiştir. Allah'a şirk koşan müşkütler de derin bir şapıklık içindedir. Allah Azze ve Celle Ahzab 36. ayette ne diyor? Evet ne diyor? Allah ve Resulü bir şey emrettiğinde mümin erkek ve mümin kadınların bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Demek ki biz inananların Allah'tan ve Resul'dan gelen ne varsa onu ne yapma olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Seçme hakkımız nedir? Yok. Kim bunu yani ben de tercih ederim ben ondan üstünüm, ben önce yarattım, onu sonra yarattım, İblis gibi hareket ederse, o nedir? Dalalete düşmüştür. Hak yoldan satmıştır. Allah hafıbetimizi hayırlı eylesin kardeşlerim. Evet, Kur'an ifadesine göre şu gibi kimseler dalalete düşmüşlerdir. Allah'ı, onun meleklerini, kitaplarını, peygamberini, ahiret gününü inkar edenler, peygamberin çağrısına kulak açmayanlar ya da onunla alay edenler, Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu kabul etmeyenler, kıyametin kopacağından şüphe edip bu konuda ileri geri tartışmaya girenler, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal sayanlar, çocuklarını geçindirememe korkusuyla öldürenler, yani kürtaş yapanlar, hüküm verirken Allah'ın hükümlerine itibar etmeyip kendi hevalarına göre hüküm verenler, Allah'ın rahmetinden ümidi kesenler, kalbinde nifak hastalığı bulunan münafıklar ve ehli kitap ve doğru yoldan fışatmış kimseler. Bunların hepsi ayet kardeşlerim. Tabi. Tekrar Allah'ı onun meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar edenler Nisa'yı kutlaltı. Peygamber'in çağrısına kulak asmayan, onunla alay eden, Surkan 41-42'de. Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu kabul etmeyenler, Fusület 52'de. Siyametin kopacağından şüphe edip bu konuda ileri geri tartışmaya girenler, Şura 18'de. Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal sayıp çocuklarını geçindirememe endişesiyle Öldürenler. Enam 140. Hüküm verirken Allah'ın hükümlerine itibar etmeyip kendi helalarına göre hüküm verenler. Enam 56'da. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler. Araf 179. Kalbinde nisa kaçtılığı bulunan münafıklar. Münafıkın 6. Ehli kitap. Mayıda 377'de. Doğru yoldan satmış kişilerdir. Bununla alakalı kuran Kerim'e ve sünnete gittiğimizde birçok örnekleri görmeniz mümkün kardeşlerim. Evet, Rabbim dalalette olan değil, hidayette olanlardan eylesin biz Dalalette olanların özelliklerine baktığımızda Allah'ın hidayetine uyma, insanın fıtratına daha uygunken ne yazık ki yaratılan insanlara baktığımızda Emredilen şeyin hilafına hareket etmek sanki damarlarında var. Yani yap dediğinde yapılması gereken bir şeye insan nedense yapmama arzusunu daha çok arzular. Doğru mu? Allah azze ve celle şunu yapma diyorsa muhakkak insanoğlunun ona yok ben bunu yapacağım. Yani bunu muhakkak işleyeceğim. Yani kafada pıra pıra pıra kafaya muhakkak onu ne yapıyor? Takıyor. Halbuki e, hidayet insanın fıtratına daha uygundur. Bakın düşünün, zinadan çıkmış. Zina ettiğini gördüğünüz bir insanı çekin, sorun. Sen annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam diyecek. Rengi değişecek Hanımının, tuzunun, paranın yani bütün kadın talep sayın adamın rengi atar. Hatta biraz daha sinirliyse tepene çıkar. E peki geldiğin yerine neydi? Yani demin ki işlediğin fiil kimin belki birinin farisi, birinin kızı, birinin annesi, doğru mu? Yani bu fiili işlerken aklına ne yapmaz? gelmez belki de zevkler ama yapma demen ifadede de ne yapmaz? geri durmayı kendine sahip görmezsin. Maalesef kardeşlerim, hidayete uyma insan fıtratına daha uygunken, dalaleti tercih edenler, akıl ve duyularını yerli yerinde kullanmayıp da sapıklığa düşenler ve başkalarını da saptıranlar, şüphesiz zalim kimselerdir. Aslında bu insanların aklı zayıftır. Yani akılsızdır. Kendilerini çok akıllı zannederler, Halbuki iyilecidir, kandırıcıdır. Yani kendilerini kandıran insanlardır. Kendilerine zarar veren insanlardır. E kendine zarar veren bir insan sana buna da fayda verebilir ki. Kendine bile faydası olmayan yani cennete gidecek yolu bulamayan bir adam sana mı bulduracak? Onun için delalet ehline baktığımızda maalesef yap denilen işleri yapmayan rüttüne hareket eden ve kendi benliğinde egoistçe davranan insanların varlığını görüyoruz. Onlar akıllarını kullanıp gerçeği görecekleri yerde hevalarına doğru olmayan arzularına ne yaparlar? Uyarlar. İşte dalalette olanların en büyük özelliğinden birisi bu. Bir takım kişiler ve kötülük odakları insanları hidayetten uzaklaştırıp dalalete düşünebilirler. Bakın daha önceki derslerde hatırlıyorum herhalde Harun istemişti size. Ka'ab bin Malik olayı vardı. İşte değil bunu size? Ne hatırlıyorsunuz oradan bu konuyla alakalı? Mesela Ka'ab bin Malik'ten sahabeler konuşmazken birisi gelip ona bir teklifte bulunuyor. Hatırlıyor musunuz? Neden geliyor? Demek ki şeytan ve şeytanın avaneleri hiç boş değil. Sağda solda gezeni muhakkak yakalıyor. Şuradan birini yakalayamasa ama dışarıda nasihat dinlemeyen birini ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla yakalayabiliyor. Ama Allah hamdolsun Tav bin Malik gerekli imtihanı ne yapıyor? Veriyor ve kazanıyor. Allah kendisinden lazım olsun. Gelenin teklifini okudunuz mu hiç? Duyduk ki Efendin sana eza ediyormuş. Bakın. Olayları birleştirin. Hangi vakaya bakarsanız bakın. Duyduk ki Efendim sana eziyet ediyormuş. Allah seni yeryüzüne eziyet göresin diye göndermedi ki. Gel bizim tarafa. Gel bizimle beraber ol. Sana istediğin namı, şerefi, şanını ne yapalım? Verelim. Gel, yeryüzünde rahat et. Kaç, kaç şeylik ömür var ki diyor. Malik buna ne yapmıyor? Allah aşkına. Zannetmeyin ki yapılan bir yanlış sadece sizin yaptığınız yerde kalıyor. Yani birisi muhakkak orada ne yapıyor? Tutacak yeri biliyor. Onun için bir takım kişiler ve kötülük odakları insanları hidayetten uzaklaştırıp dalalete düşürebilir. Kardeşlerim insan yaratılışı gereği itaat etmeye de isyan etmeye de nedir? Müminlidir. Onun için Allah Resulü'nü ve Resulü'nü kalplerden bahsederken biz de teneke kalpten bahseder Bilir misin bu teneke kalbin olduğunu? İmam Taberi naklediyor sahih bir şenetle. Allah Resulü diyor ki, re şu haddi kalpler, müminin kalpleri, ölü kalpler, kafirin kalpleri, hastalıklı kalpler, münafıkların kalpleri, bir de teneke kalpten bahsediyor. Teneke kalpte şu kardeşlerim, nasıl diyor suyu gördüğünde bezelye deniye durursa, iyiliği gördüğünde iyiliğe o türlü meyleden. Nasıl ki diyor bir yaranın diyor etrafına diyor cireye tabuk nasıl bağlarsa, kötülüğü gördüğünde hiperatif etmeden oraya meyleden kalp teneke kalptir. Diyor. Ve ölmeye nedir? Azıcık bir şey kalmış. Tutulmazsa gitmiştir. Allah bu duruma düşmekten bizleri korusun. Unutmayalım ki itaat etmede, isyan etmede bizde ne var? Stratımızda olan bir şey. Yani daha buluğa ermemiş bir çocuğa şunu ver, şöyle yap, bunu böyle yap, otur, kalk, gel gibi ifadelerde o çocuk bunların ne manaya geldiğini ne yapar bilir gelmediğinde de bu gelmemenin karşılığında karşıdakini kızdıracak bir hareket olduğunu ne yapar? Sezer. Yani itaatı da, isyanı da bilir, mebnidir. Ama insan bunda seçme hakkına nedir? Sahiptir. Fakat Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen istersin. Fakat itaat eden de, isyan edende de açık delillerden sonra itaat etsin. Açık delillerden sonra ne yapsın? küfretsinler. Dur. Saat bin Mali durumu neydi hocam? O şekilde olaylandı mı? Gaflet. Nasıl gaflet? Gafleti Herkes her inip hazırlık yaparken ben yarın yaparım öbür gün yaparım. Boş verme. Gaflet. O gaflette daha sonra o kadar ilerisine gitti ki sonra yetişirim, daha sonra ederim derken treni kaçırmışlar. <gülüyor> 52 gün veyahut 53 gün hiç kimse konuşmadı. Ne selamını aldı, ne halatır etti, ne de muhabbet etti. Ceza, savaşa gitmiyorlar. Ceza da gitmiyorlar. Allah'ın emridir. Devlet olduğunda, emir olduğunda ancak mazeret sahibi olanlar kalır geride. Başkası kalamaz. E, aklını iyi kullanan, Allah'tan gelen hidayet sebeplerini iyi anlayan yani Allah'ın kitabını ve onun Resulünü idrak eden, Allah'ın her taraftaki ayetlerini düşünen kimseler doğru yolu bulurlar kardeşlerim. Bunlardan uzak kalıp dalalete sürükleyici kişilerin peşine gidenler ise hem saparlar hem de şaptırırlar. Kur'an'ın açıklamasına göre şeytan yardımcıları ile birlikte insanları sapıklığa götürmeye çalışacaklarını söylemiş ve bizleri ne yapmıştır? Uyarmıştır. Allah uyarıyı dikkate alan sanlı Müslümanlardan eylesin. Yine kardeşlerim kralın gibi gürün günah işleyenler ve onun yanındaki sınıfı kendilerine uyanlarını ne yapmışlardır? Saptırmışlardır. Firavun'un Kur'an üzerinde çok durduğu tipik bir isyancı kişiliktir. Baş kaldıran bir tiptir. Yeryüzünde azıp sapmanın, tuyanın, kibirlenmenin, günah işlemenin, kendi havasını ilah haline getirmenin, zulmün ve saptırmanın en açık örneği Firavun'da görmeniz nedir? Mümkündür. Hatta bugünlerde Mısır'da yaşanan olaylarda e, şu an ülkeyi bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyorum. Hüsnü Mübareğe de ben bıraktığına daha inanmıyorum. Politikaya yaptıklarına inanıyorum da. Hüsnü Mübareğe Firavun diyorlar. <gülüyor> bitmez. Kıyamete kadar <gülüyor> bitmez de evet yani şu an onlara kullanılan şey hepsini onda ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. da evet. o. Evet. Kendini sapıklıkta olduğu gibi üzerinde hakimiyet kurduğu kitleleri de kendisi gibi sapıklığa götürmenin hep gayretindeydiler. Şüphesiz her devirde firavun tipli insanlar çıkabilir. Kendileri dalalette oldukları gibi diğer insanları da hidayetten ayırmak için daima ne yaparlar? Çaba gösterirler. Allah'ın ayetlerine sırt dönen bu azgınlar kurdukları şeytani sistemlerle oynadıkları oyunlarla bu hedeflere ulaşmaya çalışırlar. Ve insanların kendi elleriyle yaptıkları ve kutsal saydıkları putlar ve benzeri heykeller de bunların nedir? Saptırma sebepleridir. Bakın bu sapıtlara İbrahim 36'da bildiriyor Allah Azze ve Celle. Hepsinin bir neyi vardır? Ne? bir putu vardır. İnşallah bir dahaki haftalarda hayvanlarla alakalı size bazı dersler yapacağım. Bu hayvanları simge edinen, put edinenlerin vazgele edinmediklerini göreceksiniz. Yani insanlar insanlığını kaybedince sapmada o kadar aşırı gidiyorlar ki Allah Azze ve Celle yani Allah'ı bulamayan akıl insanlıktan ne yapıyor? Çıkıyor ve hayvanlaşıyor. Ve bu sefer hangi hayvanda tatmin olmuşsa onu ne yapıyor? Önder görüyor. Put ediniyor. Onun peşinden gidiyor. Onun hareketleriyle kendini ne yapıyor? Özdeştiriyor. İnşallah bir ki hafta olmasa da bir hafta ders hazır da Şurada bazı dersler var ama hayvanların neden kipe bindiklerini ve insanların da neden peşinde gittiğini örneklerine gireceğiz. Mesela Bakara suresinde ineğe tapan fırkalardan hepimiz okumuşsuzdur. Aklımızda bir şeyler var değil mi? Bugün ineğe tapan topluluk var mı? Demek ki hala çağdaşlar var. yani. Yani Kurana gerici diyen, 14 asır önce yazılmış bir çöp şey diyenler e, haberini ne atamıyor, yalanlayamayacak vakalarını ne yapıyorlar görebilirler. Hatta bir Hindu'nun ineğin sergimden de 3 çift, 4 cilt böyle kitaplar yazdığını biliyor musunuz? Hayrından yani düşünün ilahlarını anlatırken bu haber kapaklık içine ne yapmışlar? düşünmüşler. Allah onların yolundan değil, hidayete gidenlerden Evet Muhakkak dalalet varsa demek ki dalaletin önderleri de var. Hidayette olmayan, Allah'ın çizdiği çizginin dışında yaşayan ve Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu vahyin dışına çıkan ve bu ölçülere dikkat etmeyen çoğunluğa ve topluluklara uyan kişi de sapıklığa uymuş. Galalette düşmüş insanlardır. İnsan için ölçü çoğunluğu ne yaptığı değil kardeşlerim. İnancın ve hayat anlayışın hakkı uygun olup olmamasıdır. Yani bir topluluk yani çoğunluğusunu işliyor diye ben o çoğunluğu istemek zorunda neyim değil mi? Yani herkes buraya gelmiş kıble şurası diyor. Biri buraya açtığımızda arkadaşlarımız diyor. Azmutuble neresi? Aklıma gelmiş kendim. Düz mi? Koşan. Düz. Düz. Biz hep ney <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bismillah. gülüyor> Sen yıktın. <gülüyor> Bu köşe diyen kimdi? Başkan da kesin. Ben dedim? <gülüyor> tamam. Tamam ben dedim. Şimdi düşünün, bütün topluluk namazı şöyle buluyor ama bir arkadaşımız diyor ki, doğru kıbile böyle. Tek başına oraya doğru pulsa, o kardeşimiz yanlış mı yapıyor, doğru mu yapıyor? Arkadan birisi gelse şimdi, İsa'nın oradan geldiğini düşünelim. Bakıyor ki topluluk bu yanda Arkadaşımızın birisi de tek başına böyle akılıyor. Şimdi o kardeşimiz çoğunluğa mı uyması lazım? Hak olan tek olana uyması lazım? Yani çoğunluk ne yaparsa yapsın, dalalette deli düzgün giderse gitsin, hak olan tarafı seçen, eğer seçtiğinde başına birçok dala ve musibetle gelecek olsa bile ne yapacak? Hakkı seçecek, hakka gönül verecek, dalalete düşmeyecek. Çünkü insan için hayat ölçüsü çoğunluğu ne yaptığı değil yapılan amelin hakka uygun olup olmadığıdır kardeşlerim. Allah bizi hakka uygun amel işlemeyi nasip etsin. Amin. İnsanları saktıran bir başka grupta kişilerin peşine gittikleri önderlerdir. İster dini anlamda olsun ister siyasi anlamda olsun toplumun önündeki kişilere imam önder, lider, başkan gibi ne yapıyorlar? Saklar koyuyorlar. Önder konumundaki kişiler sapıklık üzerinde ise peşinden gidenlerde ne yapıyorlar? Aynı. Hani bazen derler ya koyunum bir uçurumdan gitmiş. Sonra şey öbürler de peşinden gitmiş. Şu kadar telefonmuş. İnanın Allah bunları bize birer örnek veriyor. Yani anlayana akıl sahibi olanlara bir örnek koyun kadar yok evet birinde imanı, önderi imanı, körü körüne taklit veya takip etme onların yanlışlarını kabul etme tehlikesini de ne yapıyor beraberinde getiriyor kitlelere baktığımızda genellikle bir liderin bir önderin peşinde giderler onun izini izlerler onun görüşlerini kayıtsız şartsız ne yaparlar? Kabul ederler. Firavun gibi düşünen önderler peşlerinden gelenleri tıpkı tıp kendileri gibi dalalete götürür kardeşler. Allah Azze ve Celle bizlere hayır ihsan Hayranlayanlardan iyisi. Bundan sonraki derslerden bir tanesinin adı da Bela. Bela'nın ne olduğunu bilir misiniz? Yani firavun varsa Belan da var. Firavun varsa, Belan varsa, Karun da var. Hamam da var. Yani bu kavramların hepsini yerli yerince ne yapma görmek zorundayız ki konu bütünlüğü anlaşılısın. Allah Azze ve Celle'nin Resulü diyor ki kardeşlerim, ümmetin hakkında ümmetin hakkında en korktuğum şey fatridi imanlar gönderler. Evet. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun Müslüman ümmet hakkında böyle bir korku duyuluyorsa küfür öncülerinin peşinde gidenler hakkında daha fazla endişe etmek gerekir. Çünkü küfür öngörleri insanları Kur'an'ın deyişiyle cehenneme çağırırlar. Hiçbiri cennete ne yapmaz? Çağırmaz. Sadece deccal fışrasına baktığımızda onlar diyor cennet diye vaat eder halbuki orası nedir? Cehennemdir cehennem diye gösterdikleri de nedir? Cennet. Cennettir bugün düşünün İslam'ı yaşamaya çalışın nerede olursanız sizde ne derler? He? gerici kardeşi böyle bir devirde böyle insanlar mı olur? Niye? Çünkü cennetleri burada var burada olunca sen ne yapıyorsun? onların hayatlarını gördüğünde Veyahut konuştuğunda, ikaz ettiğinde cehenneme çeviriyorsun. Bırak adam, içecekse gitsin, zina edecekse isin, istediğini yapsın, karışma, senden iyisi nedir? Yok. Çünkü onlarda bu var. Ama İslam'daysa böyle değil kardeşler. Bir gördün mü ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Sahabe, e Allah'ın Resulü namaz kısaldı mı diyor? Yani sahabeyi o kadar, Allah Resulü'nün o kadar izliyorlar ki sahabe, Peygamberin üzerinde bile ne yapıyorlar? Kütüldükten duruyorlar. Ne oldu ki ben tam kıldım diyor. Eğer hakkıyla peygamberlerini izlememiş olsalardı namazda dört vekatli kılacak bir namazı iki veyahut dört kılacağını üç veyahut dört kılacağını beş kıldığını nereden bileceksin? Demek ki kütüldükten ne yapıyor? Bakıyor ve soruyor anlamadığını. Demek ki bizler de birbirimize bakarak hayra birbirimizi ne yapacağız? sevk edeceğiz. Çünkü böyle yapmadığımız zaman bu dalalete düşenler ve dalalet önderleri ahirette ne yapacaklar? O azdırdı vizir. Dediğimde o ne diyecek? Yok. Ben bir tanem. Onlarsa benden çok. Onlar beni azdırdı. Onlar bana tabi oldu diyerek ne yapacak? Onun cezası iki kat olsun. Onunki iki kat olsun diye birbirlerine orada lanet Ama müminlerse ya Rabbi o senin salih kullarında, o sana e, dünyadayken salih amel isteyenlerden bunu cennetine koy diye ne yapacak? Yalvaracak ve şefaatçi bilecek. Allah bizleri hayır ehlinden olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Demek ki saptıran insanlar diğer insanları da ne yapıyorlar? Saptırıyorlar, toplumları da peşlerinden gönüllü, gönülsüz sürükliyorlar. Biz de kardeşlerim kıyamet alametleriyle alakalı rivayetleri hatırlayacak olursanız, yere batan bir ordudan bahsediyor Allah Resulü ve Vesselam. Konuya ışık tutması açısından örnek veriyorum. Ayşe annemiz diyor ki Allah'ın Resulü diyor, o yere batırılan ordunun içinde hiç inanan yok mu? Zorlan içinde sürüklenip götüren yok mu? Veya ticaret yapıyor, Hani bir yere topluluk geldi mi, Kimi limon satmaya, kimi su satmaya, kimi şey satmaya ne yapar? Yaklaşır. Hani onun gibi bir amaksız gelenlerde yok mu? Olsalar dahi diyor, hepsi onlarla birlikte ne yapar? Bakar. Demek ki dalalet elinden uzak duracaksınız. Onların baktığı gibi ne yapar? Siz de batarsınız. Ama diyor, ahirette ikiden birine gideceksiniz. Yani iman ede ya cennete... Ya cehenneme. onlar gibi ne yapmıyor olmuyor ama batarken birlikte batıyorlar aynı yerde. Evet Gelelim dalalete düşme sebeplerine. Gelelim mi? Yeter Tamam Yani ben hızımı almış seni giderim de Bazı insanların hidayetten büyük çevirip dalaleti sapmalarının bir takım sebepleri vardır. Ee, bu sebeplerin siz sayın. Saymak ister misiniz? Evet. Say. Hikmet hem bir tanesini de insanın yetiştiği ortam nedir? Önemlidir. Aldığı eğitim Cehalet. önemli. Yediği içtiği önemli. Cehalet önemli. İlim ehlinin olmaması, sapan ve saptıran insanların fazla olması nedir? Hep dalalet sebepleridir. Ve yine Mesela Yahudilerin, Hristiyanların bulunduğu ortama bakalım. Eee sahanlar da rahipler kitaplarını astılar, tahrif ettiler. Hem kafir oldular, hem öyle bir tahrif ettiler ki gelen nesil sağlam bir İncil, sağlam bir Tevrat falan ne yapamıyor, bulamıyor. Yani gelen nesillerinde kafir olmalarına ne yaptılar? Sebep oldular. Demek ki dalalete düşme sebepleri çok kardeşlerim. Özellikle Müslümanların dalalete düşmelerini, şu. Dinde sonradan ortaya çıkan bidatların çok büyük önemi vardır. Yani biz Müslümanların dalalete düşmesinin sebebi bidatlara düşmemizdir. Çünkü her bidat bir sünnetin nesidir? Fatilidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Hangi topluluk ki diyor bir sünneti götürüp yerine bir bidat ihtiyaç ederse Allah o topluluğa kıyamete kadar umumen o sünneti geri ne yapmaz? iade etmez diyor. Dariminin 99 no'lu rivayetinde. Bidatlar kardeşlerim dini kılıflan, sunulduğu için çoğu insan bunu ne yapamaz? Anlayamaz. Allah razı olsun. Ve bidatları hayat haline getirenlere baktığımızda ise onlara gidin İslam'a mutlu size din, din dismanı diye saldırırlar. Demin buraya gelirken siyah sarıklı bir sakallı olan karşılaştık. Selam verdim. Aleyküm selam ve ve berekatü kurban dedi. Şimdi o kurbanı buraya getirip <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne yapardı bilmiyorum yani. Yani anladığı din Onda ne atmış, Yüceleşmiş. O insanın anladığı dine karşı sen bunu birden vermeye çalış seni ne yapar? Bin düşmanı ilan eder. Yani bidatlar öyle hale gelmiş ki bugün aynen Allah Resulü ve Sellem'in dediği gibi öyle bir zaman olacak ki diyor İslam bir kor, bir ateş olacak. Ne mutlu onlar elinden tutana diyor. Hatta öyle olacak ki öyle kargaşa olacak ki sünnetle bidat Yer değiştirecek diyor. Bunu bütün sinemlerde bulabilirsiniz. Ve öyle olacak ki birisi diyor sinete sarıldığında dinden bir şey reddetti deyip buna saldıracaklar diyor. Ve kim diyor onların saldırılarına sabreder. Mükafatını da Allah'tan beklerse Aleyhisselatü Resulullah diyor ki şöyle göstererek sizden elli tanemizin ejdi kadar ecir vardır diyor. Sahabe tacip ediyor. Diyor ki Allah'ın mesulü o kendi zamanlarındaki elli tanesinin ezdi kadar mı? Yani kendi zamanımızı bile düşünsek az verecek mi kardeşler? Şimdi bir benim yaptığım hayrı Bir kardeşimizin, bir o kardeşimizin, bir o kardeşimizin, elli yani tane müslümanı şöyle bir sayıp, hiç sahabe devrime gitmeyin. Bu bile az bir amel değil. Fikülselecek bir amel dedi Ama cennetle müteaffatlanmış o sahabeyi zikrederek ne yapıyor? onlardan elli tanesinin elli kadar diyorsa, demek ki hayrı büyük olanın da da neymiş? Çok çok büyük. Allah Azze ve Celle bizleri dine sarılanlardan eylesin, Aha. bidatı hayat haline getirenlerden eylemesin kardeşlerim. Ve dinde ve tesrifah, ayrılık çıkarmak da sapıtmanın bir başka nedenidir. Bakın, bütün çıkan fırkayı dallelerin hepsi haktan inhaf etmişlerdir. Hep arada tefrika çıkarmışlar ve ilk inhiraf alimlerin birbirini beğenmemesinden başlamıştır biliyor musunuz? Bakara 212'ü çok okudunuz mu? Alimlerinin sırf birbirlerine yaptıkları haset insanları ne yapmış? Birbirlerine bölmüştür. Ve bu da sakma sebebidir. Yani her Celle onlara peygamber göndermiş. Peygamberle birlikte ne yapmış? Bir de kitap. Ve ne için? Aralarında ihtilafa düştüklerinde hal rehisi. Sadece mümin olanlar diyor hakka ne yapar? Kulak verir diyor. Evet. Sadece İslam'ı kendi kafasına göre anlayıp kendi anladığını din sanma. Diğer anlayışları din dışı sayıp onlara sırt dönme. Onları düşman bilmektir. Kur'an önceki ümmetlerin bu hataya düştüklerini haber veriyor ve diyor ki Enam 159'da dinlerini parçalayıp grup grup olanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yok. Diyor. Yani dinlerini parçalayıp ayrılaşan grup grup olanlarla senin hiçbir işin neymiş yokmuş. Çünkü bu dalalete gitmenin bir yolu. Dinlerini parçalayıp fırka fırka parti parti olanlar kendi yanında olanlarla yani kendi fikirleriyle kendi anladıklarıyla gruplarına ait üstünlüklerle kendilerinin daha doğru yolda olduğu iddiasına övünüp durmaktadırlar diyor Zümrütü gibi. Sarılırlar en sonunda daha iyi olacak. Dinlerini parçalamanın başka bir anlamı da dinin hükümlerinin bir kısmını alma bir kısmını nedir? Bırakma. Aynen daha önceki İbn-i rivayetini hatırlayacak olursanız, 4.19 ya da 49 kişinden birisi, ey ensar topluluğu diyor, şu beş şeyi yaparsanız sizde hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Sizin diyor yöneticileriniz Allah'ın indirdiğinden bir kısmını alır, bir kısmını infar ederse, yani uymazsa, sizden olmayan bir düşman Allah size ne yapar? Müthallat eder. Yani elimizdekinin bir kısmını ne yapar? Alır diyor. Evet. Dinlerini parçalamanın bir başka şeyi de böyle dedik. Yine e, böyle yapanlarla kendi grubunun anladığı şeyi din zannedenler arasında da hiçbir fark yok. İsimleri bugün Nurcular veyahut Nur tarifesini ele alalım. Ha bunlara düşmanlığım yok benim arkadaşlar. Ama anlayışlarını, hicriplerini gruplarını bir din haline getirmişler mi? Allah aşkına bir bakın. Nereyi İslami bunların? Kitaplarından tut, yaşantılarına ve misyonlarına bakın. Neye davet ediyorlar kardeşler? Yani şöyle bir oturup düşünmek lazım. Evet. Her biri bir liderin, bir önderin peşine takılıp bir grup buluyor grubunu en üstün sayıyor diğer grubu yanlışta götürüyor. Hatırlatmak gerekir ki dalalette olma, bir mezhebe tabi olma, İslam akidesine uygun düşmen bir gruba mensup olma, bir grupla beraber çalışma bunların hepsi yanlıştır. Grupçı, mezhebçi, partici olma hatadır. İnsanı bunlar dalalete götürür. Bu hatadan kurtulmanın tek yolu Kur'an'a ve yine onun istediği gibi yakın Allah'ın ipine sarılmaktan geçir. İslam'ı, onun güzelliklerini, onun insana kazandırdıklarını, İslam'a uymakla elde edebilecek kazançlarını Allah'ın vereceği mükafatı, maadi ve vereceği cezayı, vaidi bilmeyenler bu gibi konularda cahilce hareket ederler ve hidayetten saparlar. Kısımın şimdi yaptığı amelin kendisini cennete götürdüğünü hesap eden birisinin tadından yenmezdim. Ama yaptığı amelin kendini cehenneme götüreceğini idrak edemeyen bir insanın hareketleri ne olursa olsun o insana fayda vermediği gibi peşindekilere de ne yapmaz? Vermez. Allah Azze ve Celle mükafatı ölenlerden eylesin kardeşlerim. Yine Bizleri hep e, gelici, düşüncesiz, cahil, çağdışı, bilgisiz gibi gören e, veya irdeleyen sapık insanlara bakın. Aslında kendileri bilgisizdir. Çünkü bilgisiz insanlar insanı insandan ayıramazlar. Doğruyu yanlıştan ayıramazlar. Hakkı hak ehline ne yapamazlar? Veremezler. Bakın demokrasiye, demokraside bir insan suçlanır, kendini aklamak zorundadır. Aklayamazsa suçludur. Bakın İslam'a, insana nasıl değer verir? Bir insana suç misket ettiğinde onu ispatlamak zorundasın. İspatlayamazsan iftiradan durumuna göre birçok cezalar nedir? Hatlar vardır. Hatta bir koca kendi karısını kendi gücüyle zivan ederken bile görse, dört şahit getirmek zorundadır kardeşler. İslam'la rüya çağdaş olan insanlara bakın. Ama çağdaş olan insanlara bakın, bir kadın kendi kocası kendini cinsel arzularını tatmin edemiyorsa hem de birden fazla erkekle cinsel tatminini yapsa ve eşi de bunu yakalasa boşanmasa bir sayılmıyor. Çağdaşların aldığı kararlar işte bunlar. Yani dalalete düşen insanların sözleri bunlardır kişinin bilmediğini bilmemesi de çok daha büyük bir kayıptır. Böyleleri kendi hevalarına uyarlar, bildikleri az şey üzerinde inatla dururlar, sapıklıkta olsalar bile kendilerini kolay kolay düzeltemezler. Allah bizlere hidayet etsin, ha. hidayetimizi artılsın. Elde edilen bilginin yanlış kullanılması da insanı dalalete düşürür kardeşlerim. Yani insan birçok şeyi bilebilir, birçok şeyi de öğrenebilir. Eğer öğrenilen bilgi doğru bilgi, doğru kullanılmazsa o da insanlara ne yapar? Dalalete düşürsün. Evet bu da büyük bir kayıptır. Allah böyle duruma düşmekten bizleri korusun kardeşlerim. İlim insanlara gerçeği göstermesi ve bilginin yanlış kullanılmaması insanı galalete düşürmemesidir. Bilen insanların yapacağı hareket nedir? Budur. İlim insanlara ne yapacak? Gerçeği gösterecek ve hakikate ulaşmada bir ışık olacak. İnsanlar bilgiyi gereğince ne yapacak? Kullanacak. Ama maalesef bugün insanlar bilgiyi, ışığı gereği gibi ne yapamıyor? Kullanamıyor. Demin kardeşimizin birinin elinde Bukhari'yi gördü. Ben ne kadar sevdim? Birinin elinde Kur'an görsem ne kadar sevdim? Mesela Osman diye bir kardeşimiz var. Yanından Kur'an hiç ayrılmaz. Devam. Notlarını alır. Bakın bilgi insana ne yapar? Devamı hayat verir. Yaşar'ı söylemeye gerek yok. borça her zaman sırtında. Ya bir Bukhari ya i̇bn Kesir ya bir şey. Bunlar güzel şeyler dalaletten uğraşacağını ne yapar insan? Canım mı sıkıntı? Al kitap okurken uyuk ya. Televizyon seyrederken uyuyup alacağına dedikodu gıybet yapıp gözlerini fal başarıp kulaklarını dört açacağını kitap okurken uyuyup değil? Ne dedin sen? Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Allah hidayette gidenlerden eylesin. Allah'tan gelen hidayetin kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim. Kimileri de insanlara hükmetme, onların sırtından geçinme ya da başka amaçlar için dinden öğrendiği bilgileri yanlış yerde ve kendi çıkarlarında kullanırlar ki hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar. Allah bu konuda da bizlere anlayış versin. Doğruyu görenlerden eylesin. İnsanın kalbinden ahiret inancı kaybolduğu an Ay! o derin bir sapıklığa düşer. İnsanın kalbinden ahiret inancı kaybolduğu an artık onun kalbinde huşuyu bulmanız mümkün değil kardeşlerim. Hem sapar hem de saptırır. Ahiret inancı şüphesiz ki insana hayat gerçeğini öğreten en önemli bilgidir. Doğru mu? Düşünün, ahirete imanı anlamış bir insan, halletmiş bir insan, Allah'tan korkan insandır. Ahirete inancı insanın zayıfladığını, artık günaha doğru o insanın çok rahatlıkla adımlar attığını görüyoruz. Çünkü artık hesabı adam yalanlamaya başlamış, güvenli atmış, gitmiş, ona verilen müzmetten sanki yap yapabildiğini tipinde ne atmış, hareket etmiş, şeyin otur dedi, maskeledi. Evet. Bir de bazı hareketlerde Allah Azze ve Celle lokman altıda lehvel hadis yani o boş sözü satın alanlar var ya Evet. Boş söz. Bir tarif edin basit Ne olabilir? Ne olabilir? Şarkı. Şiir. Başka? Kıybet. Ne söz? Şiir, bu söz. Şiirine, şiirine göre. göre. Mesela Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde e, her tarafın il, ilin olmasını isterdim. Şiirde olmaktansa demiştir. Ama harp meydanında kafirlere karşı meydan okumada, onları hicretmede tık Cibri seni destekliyor demiştir. ben yani Helal olduğu yerde var. Haram olduğu yerde var. Mesela öyle insanlar var ki şiir olarak telli sazdır bulunmadı. Ne ayet dinler ne kadı. Şeytan bunun neresinde diyor. Ne dersin bu şiire? Altında da dadal olan Fil Sultan Abdal artık neyse yazıp gidiyor. Evet. Lehven hadise boş işe yaramaz. İnsanı Allah'tan ve ona itaattan uzaklaştıran her türlü söz ve meşguliyete ne deniyor? Mehmet, hadis, boz söz bu gibi sözlerle uğraşanlar da kişiye bir fayda sağlamaz ama bir şey yapar. Onu Allah'tan ne yapar? Fersa, fersa uzaklaştırır. Ve onu konumuzun adı neydi Mehmet? Galalete düşürüyor. e evet. Son başlığımız dalaletin konuşları Dede maç kaldı dedin mi? Dalalete düşenlerin kalpleri kasrettidir. Kasretli deyince ne deniyor anlaşılıyor mu? Katıdır. Katıdır, karanlıktır. Öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan ne yapar? Yuvarlanır, sular fışkırır ama kasretli dalalette olan insanların Yuhudu. Ne söylesen söyle ne yapmaz? Aldırmaz. Onların kalpleri Allah'ın yarattığı fıtri özellikleri ne yapmıştır? Bitirmiştir. Allah muhafaza şunu demek istemiyorum. Onların kulakları vardır. duymazlar. Gözleri vardır. Görmezler. Kalpleri vardır. Perdelenmiştir demiyorum ama hakka kulak vermiyorsa bir şeyler olmuş. Onun adını da siz koyun. Yani, anlattığım bir şey artık tesir etmiyorsa verdiğim misallerde anlaşılmıyorsa artık onun adını da ne yapın siz koyun çünkü artık onlar Allah'ın sutrat üzere yarattığı o kalbi ne yapmış özelliğini bitirmiş hidayete kapalı şirke, küfre, şüphe ve sapıklığa, dalalete ne yapmış açık hale vermiş. ama hidayete ise Kapıları kapatmış ve süzgüyü de silmiştir. Öyle farkları hikmeti ve hidayeti anlatmak gerçekten sordur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi yanına gitsen de solur, gelsen de ne yapar? Bilini şartırmış, solur. Yani bir köpeğe benziyor. Ve kardeşlerim, Allah kimi hidayet verirse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de şarttırmak isterse onun da kalbini göğe yükseliyormuş gibi daraltır ve isterdir maide işte. Dalalette olanların kalpleri dardır. Dalalette olmanın hidayeti bırakıp da dalaleti satın almanın ahiretteki cezası da elbette ki cehennemdir. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Aynen. Görüldüğü gibi dalalet doğru yoldan Allah'ın yolundan ayrılıp başka yollara uyma, batın olan her şeyi kabul etme, Allah'ın emrine aykırı yaşamaktır. Bu sıfat maalesef inkarcıların ve müşriklerin sıfatıdır. Allah bu sıfatı müminlerden istemez. Böyle bir sıfat varsa da Rabb'im hayriyle değiştirsin bizlerden. Demek ki bu kavram çok çok önemli bir kavrammış arkadaşlar meseleyi güzel kavrayı, güzel anlamak gerekir. Bu kavram onların hidayetten ayrılarak yanlış yola girdikleri çıkmaz bir sokağa saptıkları ve gerçeğe aykırı hareket ettikleri kendilerini kurtuluşa götürmeyecek bir tercih, tercih yaptıklarının en güzel biçimde ortaya koyduklarıdır. Allah'ın davetine kulak asmayı, onun ayetlerini, onun öğütlerini inkar edenler kendilerini maksada götürecek yolu kaybedip azabı ve tükenişi kazandıracak olan sapıklığı alırlar. Dalalete düşmek demek bir anlamda azma aynı zamanda da hattı aşmak manasındadır. Böyle yapanlar hakkın karşısına çıkmış ve kendi aleyhlerinde zaten azabı ne yapmış? Kazanmışlardır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah i̇nsanları Allah'ın dininden yüz çevirtip sapıklık yollarına sürükleyecek kişiler, sistemler, araçlar günümüzde çok fazla. İstemediğimiz evet. kadar var. Bugün bir sürü sistem hayat felsefesi akımlar ve çalışmalarda insanları devamlı dalalete ne yapıyor? Sevk ediyor. Bugün bakın hariciler Çocuklarını okula göndermekten ne yapıyorlar? İmkina ediyorlar. Adamlar bir yerde haklı. Şimdi göndermeyince haklı mı? Değil. Karşı bir alternatistleri de yok adamların. Onları göndermemekten daha çok ne yapıyorlar? Galaretli sürükliyorlar. Yani Müslümanlar maalesef sağduyuyu öyle bir kaybetmiş ki bu ya niye tükürüyor? Of. Şöyle tükürüyor. Sakal. Yani Duyarsız kala kala kala ilgisiz alakasız kala kala kala ne yaptıklarının farkına giremeyen insanlar haline ne yapmış gelmiş. Ve gelmişiz. Allah bizleri hakka dönemlerde eylesin. Birbirini devamlı hafta eğitenlerden eylesin. Müminler biliyorsunuz İslam'ın dalalet şapıklık dediği hayat anlayışlarını davranışlarını, fikirlerini iyi tanımalı ve kendilerini iki dünyada rahat ettirecek inancı, akideyi öğrenmelidir. Kendilerine hayat verecek ve davet edildiğinde müminin tek şiyarı vardır. O da işittik, itaat ettiktir. İslami kimliğini Müslümanlar her ortamda ne yapmalı? Korumalı. Ve daha önceki derslerde hatırlayacaksınız, Fatiha Suresinin bir tesiri niteliğinde müstakimi istemiştim. Fatiha suresinde yer alan şu duayı pratik hayata Allah geçirmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve dallim olanların yani sapıtmışların yoluna değil. Allah'ın mutluluğu hamdükeh. Şu dönem ya illa enter strafikle tutuluyor. Rabb'i